ben arkadaşlarla Rıfat Kardeşgil'le görüşüyordum ancak herhalde onlar düştüler yani netten koptular Allah'u alem. O yüzden görüşmem yarım kaldı. Bu ara boşluğu değerlendirelim. Az önce sorulan bir iki soru vardı. Bu sorulardan birisi büyü yapılan kişi, kişi istek dışı büyü yapılan kişiyi istek dışı yaptığı hareketlerden sorumlu mudur? Soru buydu. Yani kendisine büyü yapılmış herhangi bir kimse yani kendi iradesi dışında kendi şuuru dışında yapmış olduğu hareketlerden sorumlu mudur? Ee, yani zaten soru e, çerçeveyi belirlemiş durumda. Yani e, biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi akıllanıncaya kadar deliden uyanıncaya kadar uyuyandan akıl balih oluncaya kadar çocuktan. Şimdi bu söylediğiniz şey yani büyünün etkisiyle şuur dışı hareketler yapan kimse tabiri caizse artık akıl melekesini yitirmiş e, dolayısıyla aklını e, ya da akıllanıncaya kadar deliden ifadesiyle Resulullah ve Vesselam'ın haber verdiği bu kapsam içerisine girmektedir. Dolayısıyla kişi sadece şuurundan sorumludur. Yani kast ederek Bilerek yaptığını şeyden sorumludur. Hatta kişi büyü bile olmasa kasten yapmadığı yani kast ederek herhangi bir şey e, yapmadığı sürece bundan sorumlu olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةٍ buyuruyor. Yani ameller ancak niyetlere göredir. Örnek veriyorum katletme kastını taşımadan birini öldürmek gibi. Yani kazara öldürmesi gibi. Ya da oruç tuttuğu zaman, oruç tuttuğu zaman, efendime söyleyeyim, unutarak yiyip içen kimse gibi. Çünkü bu kimsenin niyeti, yiyip içmek değildir ya da oruca muhalefet etmek değildir. Dolayısıyla burada, büyünün etkisiyle veya başka bir sebepten ötürü, kendi iradesi dışında ortaya çıkacak hareketlerden kişi sorumlu olmaz. İnşallah bununla ilgili zannediyorum söylenecek şey budur, bu kadardır. Yani kişi çünkü hem kastı yoktur, hem isteyerek yaptığı şeyler değildir. Bir şekilde kendisi için bir hucret oluşmuştur. Bu hucret de kendisine büyü yapılmasıdır. Büyünün kendi üzerinde maddi ve manevi ee, oluşturduğu tahribatla alakalıdır. Dolayısıyla bu kişiyi yaptıklarından sorumlu olmaz. Ancak bu kişi için meşru tedavi yollarına başvurması ve bir an önce bu şeyden kurtulması icap etmektedir. En doğrusunu bilen Allah'tır. İkinci soru da ikinci soru da ben görmeye çalışıyorum ikinci soruyu ee, tekrar sormanız mümkün mü? Bu ben kaybetmişim yani bu şeyde yok. Ha tamam buldum ki bir insanda nasıl oluşur kibrin tedavisi var mı? İsterseniz buna değinmeden önce yani kibrin ee, kibir nasıl oluşur, kibrin tedavisi var mı? Bunu konuşurken isterseniz biraz daha böyle kaps kapsamlı olmasını sağlayalım, faydalı olmasını sağlayalım e, bu dersin. İmam-ı Zehebi'nin El-Kabair isimli bir eseri var. Yani Büyük Günahlar, e, biz daha önce bu büyük günahlardan bazısını bu odada ders olarak işledik. Ee, ben faydalı buluyorum biraz kibrin ne olduğunu, Allah Subhanehu ve teala nazarında kibrin e, nasıl olduğu ya da e, kibre karşı bizim duruşumuzun ne olması gerektiğini inşallah e, biraz konuşalım. Yine İmam-ı Zehebi'nin i̇mam Zehebi'nin el kebair isimli yani Büyük Günahlar isimli eserinden faydalanacağız. Tabi Biliyorsunuz kibir Büyük günahlardandır Bunun Bir adı kibir Bir adı gurur Bir diğer adı Kendini beğenme Ucup Ve başkalarını Hor görmedir Yüce Rabbimiz Mü'min suresi 27. ayette şöyle buyuruyor. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözetimimiz altında ve sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. Takdir ettiğimiz an gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. Zulmedenler için bana niyazda bulunma. Çünkü kesin, onlar kesin olarak suda boğulacaklardır. Ve yine Nahl suresi 23. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. O kibirli olanları sevmez. O, kibirli olanları sevmez. Ve yine Rabbimiz, Mü'min suresi 55 ve 56. ayette şöyle buyuruyor. Kendilerine mal ve oğullar vermekle, onlar için iyilik yapmada acele ettiğimizi mi zannederler? Hayır, onlar işin farkında değillerdir yani Allah subhanahu teala mal ve evlat açısından kendisine çokça ihsan edilmiş olanların kendilerine iyilik yaptığı, yapıldığını mı zannediyorlar diye Allah subhanahu teala bu sebeple yani Mal ve evlattan ötürü kibirlenenleri tehdit etmektedir. Hatta e, Ebu Zer anh, diyorlar ki birisine beddua ettiği zaman derdi ki Allah sana mal ve evlat versin. Allah sana mal ve evlat versin. Ey çünkü bunlar imtihanda zorluk sebebidir. Biliyorsunuz hakkı verilmemiş bir mal ancak ve ancak kişinin kendisiyle dağlandığı ve hesabını zorlaştıran bir unsurdur. Aynı şekilde kıyamet gününde Rabbimiz kıyamet gününden bahsederken yavamefirru'l mer'u min ahi ve ummihi ve abiyi ve sahibihi ve banih diye buyururken yani kişi o gün kişi kardeşinden kaçacak, anne babasından kaçacak Eş ve çocuklarından kaçacak. Niçin kaçacak? Onlar kendisine yakasına yapışıp kendisine hesap sormasınlar diye kaçacak. Dolayısıyla biz bu minval üzerinde inşallah kibri açıklamaya devam edeceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir adam kendini beğenmiş elbisesinin içinde kırıtarak yürütürken... Allah onu yere batırmıştır. O ta kıyamet gününe kadar paldır küldür diye yere batmakta devam edecektir. Yani bu kişi e, kendini beğenmiş bir şekilde elbisesinin içerisinde, ey yani güzel bir elbise giymiş ya da şık bir elbise günümüz ifadesiyle, Efendime söyleyeyim, İçinde bulunduğu elbiseden ötürü böyle kendisini üstün görmesi, kendisini sevmesi, kendisini beğenmesi bu sebeple onun bu haline Rabbimiz subhanehu ve teala gazap etmiş ve bu kişi yerin dibine batırılıvermiştir. Ve hatta kıyamet gününe kadar bu kişi yere batırılarak azaplandırılacaktır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niçin? Çünkü kibirlenmenin, kibirlenmek övünmek demek. Kendini büyük görmek demektir. Onun zıddı ise alçalmak demektir. Dolayısıyla biz Allahu u Ekber derken, Allah büyüktür derken Allah Subhanehu ve Teala arşının üzerinde ve bütün mahlukatının üstündedir. İnsan ise Acizdir ve yeryüzündedir. Dolayısıyla az önce hadiste bahsi geçen şahıs, ey yakışıklılığından ötürü kibirlendi, ey elbisesinin güzelliğinden ötürü kibirlendi ve bu kibri sebebiyle tabiri caizse caka satarak yolda yürümeye devam etti. Allah subhanehu ve Teala da onu yerin dibine batırarak böylelikle cezalandırmış oldu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de Kitab-ı Sıffet-ül Kıyame Kitab-ı Kıyame Kitab Babında Yani e, Kıyamette Kıyamette bazı Hallerle ilgili olan Batta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in Şöyle buyurduğunu Haber veriyor Cabbar Zorbacı ve mütekebirler kıyamet gününde küçük bir karınca gibi diriltilirler ve insanlar onları çiğnerler. Dolayısıyla dikkat ediniz büyüklenmesi sebebiyle en küçük şekilde olunacak kimseler kibirli kimselerdir kibirli yani kendini beğenen kendisini üstün gören bunun sebebi ne olursa olsun yani bu kişi hangi sebeple kibirleniyor olursa olsun isterse ilminden ötürü kibirleniyor olsun dikkat ediniz isterse ilminden ötürü isterse namazından ötürü ben demiyorum malından ötürü giyeceğinden ötürü evinden ötürü arabasından ötürü İsterse bunlar meşru şeyler sebebiyle olsun. Hiçbir şey fark etmez. Çünkü, niçin? Çünkü biz biliyoruz ki kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Seleften bazı alimler, ilim ehlimiz şöyle demiştir. Kendisiyle Allah'a isyan edilen ilk günah kibirdir. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde hepsi secde ettiler ancak iblis müstesna. O diretti büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yani iblisi iblis yapan şey şeytanı şeytan yapan şey demek ki kibirdir. Demek ki kibirdir. Allah Azze ve Celle'ye karşı büyüklük tasladı. Kendisi iddiasında ene hayrim minih dese de yani Adem Aleyhisselam'ı kastederek. Ben ondan daha hayırlıyım dese de, yani beni ateşten onu ise çamurdan yarattın dese de aslında İblis aleyhün nale aslında Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya karşı büyüklenmiştir. Niçin? Çünkü onun emrine isyan etmiştir. Çünkü onun emrine isyan etmiştir. kim iblisin yaptığı gibi büyüklenirse ona imanı fayda vermez kim iblisin yaptığı gibi büyüklenirse ona imanı fayda vermez yani hatırlayınız Karun'u Karun yapan şey neydi Firavun zalim bir hükümdar Haman onun fikir babası ve Karun ise hazinelerinden Kuranda bahsedilen hazinesini bir hazinesinin anahtarlarını bir cemaatin taşıyamadığı böyle zengin varlıklı birisi. Karunu Karun yapan şey bu malı bu serveti ben yaptım, ben edindim demesidir. Yani demek ki sahip olduğumuz nimetleri Allah'tan bilmemek, Allah'tan bilmemek ya da Allah'tan olduğunu itiraf etmemek bir kibir sebebidir. Gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenneti gördüm çoğu fakirlerdendi demesi birazdan konuyla ilgili yani bu ifade ettiğim hususla ilgili hadis de gelecek cenneti gördüm çoğu fakirlerdendi demesi bugün zenginlerin halini gördüğümüz zaman sedakta ya Resulullah aleyhissalatü vesselam dedirtmektedir bizlere gerçekten öyledir günümüz zenginleri Tabii ki istisnava kaideyi bozmaz. Allah'a hamdolsun bu şuurda, bu bilinçte e, Müslüman zenginlerimiz de var. Ancak böyle hakkı anlayamamış kimselerin söylerken, konuşurken gece gündüz koşturdum, şöyle yaptım, böyle yaptım, şu kadar çile çektim ben bu serveti elde edinceye kadar diyerek bu malın sebebini kendileri olduğunu göstermişlerdir. Ey, yani ben çok akıllı bir adamım, bu sebeple ben zengin oldum. Eğer, tek başına akıl, tek başına akıl veya zeka, zenginlik sebebi olsaydı, o zaman günümüzde, bütün akıllıların varlıklı kimseler olması gerekiyordu. Ama biz biliyoruz ki, gayet e, sıradan ya da efendim okumayı becerememiş kimselerin bu sahada ticari sahada Allah subhanahu ve Taala'nın rızkıyla rızıklandırıldığını rezzak sıfatıyla rızıklandırıldığını ve böylelikle ticari hacmini geliştirdiğini bilmekteyiz. Ey sözüm o ki yani kendi aklını kendi gayretini ben yaptım demek bir kibir sebebidir ve kibri bir duruştur. Zaten kibir de yüce Rabbimizin yüce Rabbimizin nimetini görmezden gelmektir, itiraf etmemektir. Aynı şunun gibi adam yakışıklılığıyla övünüyor, örnek veriyorum ya da bir kadın güzelliğiyle övünüyor, kibirleniyor. Şunu sormak lazım acaba bu gözleri, kaşları veya dudakları veya vechimizi, yani yüzümüzü, biz kendimiz mi tayin ediyoruz? Biz mi belirliyoruz? Boyumuzu, posumuzu biz mi belirliyoruz? Tenimizin rengini biz mi belirliyoruz? Yoksa her şeyi yaratan Rabbimiz subhanehu ve Teala mi bizleri yaratıyor? Dolayısıyla burada Kişi kendisine verilen nimeti itiraf etmek zorundadır. İtiraf edecek, hamd edecek, şükrünü eda edecek ve Yüce Rabbimizin kendisine emrettiği şekilde davranacak. Ey elindeki nimetlerle başkalarına karşı büyüklük taslamayacaktır. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Buhari'nin Kitabul Libas yine Müslim'in Kitabul Libas babında yine Nesai'nin kitabı Zine babında yani Buhari'nin Kitabul Libas babı 5790 numarada Müslim'in kitabı Libas babı 2088 numarada ve yine Nesai'nin kitabı Zine babında 206 numarada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kibir, hakkı inkar ve insanları hakir görmektir. Dikkat ediniz, bu kibir, yani kibrin en kısa tarifidir. Hakkı inkar ve insanları hakir görmektir. Ey, açıklayalım, bunun şerhi nedir? Az önce ifade ettiğimiz gibi, Hakkı inkar ne demek? Nimetin Allah'tan olduğunu itiraf etmemek. Allah'tan olduğunu itiraf etmemek ve elindeki nimetten ötürü başkalarını hakir görmektir. Yani bana verilen size verilmedi veya benim elimdeki övünme sebebim, sebebim gibi bu halden Allah'a sığınırız. Yine Yüce Rabbimiz Lokman suresi 18. ayette buyuruyor ki, İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde çalım satarak yürüme. Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Bu Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatlardan birisidir. Ey Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri sevmez. Bu sebeple böyle yolda yürürken caka satarak, çalım satarak yürüme kibirlenme. Hani biz Türkçe'de diyoruz ki hani burnu düşse eğilip almaz yani böyle şey yaparlar. Böyle kibirlenen kimseyi. Ya da e, Subhanallah e, böyle, böyle kimseler görüyoruz. E, nasıl diyeyim? Böyle yürürken şöyle havaya doğru bakar. Yani tevazudan uzak. Özellikle Türkiye'de bazı dizi filmler bazı demeyim inan ki hepsi böyledir alem. o dizi filmlerde e, jön olacak şahıs veya e, filmdeki aktör bayan öyle bir rol biçiyorlar ki konuşma şekilleri ağızlarını eğerek konuşuyorlar ağızlarını eğerek konuşuyorlar böyle havalı, işte gözü kara hiçbir şeyden korkmayan yani Efendim malına ve adamlarına çokça güvenen, gücüne güvenen ve bir bakıyorsunuz ki bu diziler sebebiyle gençlerimiz yetişirken maalesef hem bu hal üzere yetişiyorlar hem de ülkemizde suç oranları artmaktadır. Hele hele bu suçlular bir araya gelince suç oranları daha da artmaktadır. Yani bu kimseler bir araya geldiğinde suç oranları daha da artmaktadır. Bunun sebebi ne? En basit Kurtlar Vadisi diye bir diziden bahsediyorlar. Kim bunlar? Ne vermek istiyorlar? Nasıl bir toplum inşa etmeye çalışıyorlar? Bunların kan dökmekten başka işleri nedir? Ancak bunların konuşma tarzına bakın. Adam gibi adam göremezsiniz. Adam gibi konuşmaz hiçbirisi. Ey, yani bunu yaparken, efendime söyleyeyim, ee böyle sanki dersiniz ki, bütün dünyanın maaşını kendiler veriyorlar. Bütün dünyanın rızkını haşa ve kendiler veriyorlar. Ve bunu yaparken, inanınız ki toplum üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri var, ve bu konuşma tarzı Allah'ın sevmediği bir konuşma tarzıdır. Ve bunu yaparken, Neye güveniyorlar? Az önce söylediğim gibi gücüne, malına, adamlarına, bulunduğu makamına vesaire vesaire Yani bu ne demektir? Burada ben aslında e, şeytandan başlayarak gelen bu kibrin nerelere kadar uzandığını ve nasıl bir insan tipi ortaya koyduğu ben ifade etmeye çalışıyorum. Ve gerçekten bu kimselere benzemek için bir bakıyorsunuz ki, belki de bir lise talebesi, belki de ailesi onu zorla okutuyor, zor şartlar altında okutuyor, ne yapıyor? Bunlar gibi giyinmek için veya bunlar gibi olaylara girmek için çeteleşmeye merak sarıyor veya efendime söyleyeyim kötü yollara düşüyor. Öyle bir hayat tarzı var düşüncesiyle maalesef kendi olmaktan çıkıyor. Ve işte size bir e, geleceğin kibirli adayı ilk adımlar atıldı, tohum atıldı ve böylelikle maalesef e, toplumun ifsad olmasının nerelere geldiği cidden görülmekte. Az önce haber verdiğimiz Lokman suresinde Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah, Subhanahu wa Taala buyuruyor ki, büyüklük benim izarım, kibriyar idamdır. Kim benimle bu ikisi hususunda münazara ederse onu ateşe atarım. Dikkat ediniz, Allah Subhanahu wa Taala bir kutsi hadiste Müslim'de geçiyor, Kitabul Bir ve Sıla babında geçiyor Müslümin. Yine e, Ebu Davud'un Kitab-ül Libas babında 4090 numarada geçiyor. Allah subhanahu wa buyuruyor ki, büyüklük benim izarım, kibriyar idandır. Kim benimle bu ikisi hususunda münazara ederse onu ateşe atarım. Yani burada biliyorsunuz Allah subhanahu wa bütün noksanlıklardan münezzehtir. Allah Azze ve Celle büyüklüğü, izarı kibri, kibri de, yani kibriya kibrini de ridası olarak Allah Azze ve Celle bizlere haber vermiştir. Bu konuda Allah'a hiçbir şey ortak olamaz. Hiçbir konuda olduğu gibi yani bu konuda Allah Azze ve Celle Diyor ki, kim bu konuda benimle münazara ederse, ey çekişirse, ey bu konuda hakkı olduğunu iddia ederse, o kişiyi ben ateşle cezalandırırım buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Dolayısıyla Resulullah aleyhisselatü ve bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, cennet ve cehennem Rabbime karşı birbirleriyle münakaşa ettiler. Cennet dedi ki, ya Rabbi ne oluyor ki bana hep insanların zayıfları ve düşkünleri giriyor. Dikkat ediniz. Cennet dile gelip şöyle diyor. Ya Rabbi ne oluyor ki bana hep insanların zayıfları ve düşkünleri giriyor. Cehennem de şöyle söylüyor. Kibirli ve zalimler bana mirasçı kılındı. Ey yani diyor ki cehennem, ben kibirli ve zalimlerin yurduyum. Ben kibirli ve zalimlerin yurduyum. Cennet de diyor ki, ben ise zayıf, düşkün, yani mustazaf kimselerin yurduyum. Ey kişiyi zaten zayıf yapan, mustazaf yapan şey, onun kibirden uzak olması ya da kişi varlıklı da olsa, varlıklı da olsa, ey yani bu beden zenginliği diyelim. Beden zenginliği yani boy, post, güzellik manasında, ilmi zenginlik, efendim, e, güç kuvvet ya da mal zenginliği ya da çoluk, çocuk çocuk çokluğu, yani ailesinin geniş olması Aşiretinin çok olması, geniş olması, evinin güzel olması, bu nimetler içerisinde bile kişi olsa bunu Allah'tan bilip, bunu itiraf ettiği sürece, bunun şükrünü eda ettiği sürece ve bu kişi kalbine kibir düşmediği sürece bu kişi istikamet üzeredir. Bu kişiye kibirli denmez. Niçin? Çünkü bununla övünmüyor. Çünkü bunu Allah'tan biliyor. Çünkü kendisini mustağıni görmüyor. Aynı şey, e, şeyde haber verdiği gibi Ma eğne anhu mâluhu ve ma kesebb Ebu Lahab'den bahsederken Rabbimiz Tebbet suresinde malı da kurtaramadı onu kasandığı da. Ey Yani burada biliyorsunuz o büyükleniyordu ve kendisini bir güç ve kudret sahibi görüyordu. Dolayısıyla övündüğü şeylerin kendisini kurtaramadığını yüce Rabbimizin onu zelil kıldığını ayet-i e, bizlere haber vermektedir. Kasas suresi 83'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk etmek istemeyenlere veririz. Akibet takva sahiplerinindir. Dikkat ediniz. Demin dedim ya, cennet, burada ahiret yurdundan, kasıt cennet, çünkü biliyorsunuz orada ebedi bir hayat vardır. Biz onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk etmek istemeyenlere veririz. Yani, demek ki kibirli cennete giremez. Allah Azze ve Celle ahiret yurdunu böbürlenmeyenlere ve yeryüzünde bozgunculuk etmeyen kimselere verecektir. Seleme bin Ekva şöyle diyor. Bir adam Resulullah ve Vesselam'ın yanında sol eliyle yemek yedi. Bir adam Resulullah ve Vesselam'ın yanında sol eliyle yemek yedi. Resulullah ve Vesselam o adama dedi ki sağ elinle adam dedi ki beceremiyorum ben dedi sağ elimle yiyemiyorum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki beceremeyesin ey yiyemez ol çünkü bu adam onu ancak kibir sebebiyle söylemişti yani o tabiri caizse o yemeğe Allah Resulü ve Vesselam kendisini uyardıktan sonra sol eliyle yiyen adamı ve Vesselam uyardı. Dedi ki sağ elinle yiye. Bu kişi dedi ki yiyemiyorum. Niçin? Çünkü bu adam zoruna gitti bu adamın. Yani toplum içerisinde tabiri caizse birilerinin yanında ve Vesselam'ın ona sağ elinle yiye dediği zaman bu adam rahatsız oldu ve sağ eliyle yemeğe müdahale etmeye ancak onun kibri kendisine engel oldu. Seleme bin Akva bunu haber veriyor. Ve bu ifade bizzat bu rivayet eden sahabeye ait. Diyor ki ona ancak kibri engel oldu. Ve aleyhissalatu ve selam böyle söylemesiyle adam da bu cevabı verdikten sonra bir baktık ki diyor adam bir daha elini ağzına kaldıramadı. Ey adamın eli kurudu veya eli tutuldu. Adamın eli tutuldu. Bu haber yine Müslim'de Kitab-ül Eşribe babında geçmekte. Şimdi arkadaşlar bu konu aslında önemli bir konu. Daha doğrusu bu örnek önemli bir örnek. Şöyle diyebiliriz. Mesela bu adam gerçekten yemeye deneseydi ve bu adam yemeseydi Aişe (s.a.v.) ona nasihat ederdi, "Yiyemez ol gibi bir bedduayı yapmazdı. Ancak bu adam Resulullah (s.a.v.)'e kibirinden ötürü böyle bir cevap verdi. Yalnız günümüzde de şahit olduğumuz bazı şeyler var. Örnek veriyorum. Bazı arkadaşlar veya bazı insanlar yani tevhidi bildikleri halde veya hutt efendime söyleyeyim ee, yani şuurlu insanlar olduğu halde bazen bazı sünnetleri hatırladığımızda hatırlattığımızda bunu yapmıyorlar. Örnek veriyorum. Ee, bir abdest alırsınız veya abdest alan birine niçin iki rekat kılmıyorsun dediğinde bundan rahatsız olduğunu görürsünüz veya ya ben kılmayacağım diyor. Ya da mescide giriyor, niçin iki rekatta hayat-ı mescit kılmıyorsun dediğinde bunu duymamazlıktan geliyor. Veyahut efendime söyleyeyim, isbalını niye uzatıyorsun dediğinizde aynı şeyleri görüyorsunuz. Yani biz demiyoruz ki bu kibir sebebiyledir. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi O havadan konuşmaz ancak biz bu Müslümanları kibirle itham etmiyoruz ancak buna engel olan şeyin nefis olduğunu ve nefsin de buna davet edeceğini söylüyoruz. Dolayısıyla ben derim ki bize hakkı hatırlatan, marufu emreden, hayra çağıran kim olursa olsun hiç efendim bununla mücadeleye girmeden hemen o davete icabet etmek hayırlı bir Müslüman olmak sebebidir. Yani bize düşen şey bunu e, bunu yerine getirmektir. Çünkü Allah Azza Ve Celle diyor ki siz iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Yani bu sebeple mesela bir kardeş söylemişti bana az önce ders verdi. Allah ona hayırlar versin. Ebu Musa hoca gerçekten sizde bir münker gördüğü zaman hatırlatır yani bunu söyler. Onun kişiliği böyledir. Allah hamdolsun. Yani bizde onun bu söylemeleri, yani görmezden gelmez. Ee, onun bu hali, biz kendisinden bu konuda, ben acizane yani ondan çokça bu konuda istifade ettim. Bir kardeş anlatıyor, diyor ki, surutta ben diyor onun misafiriydim, ben diyor abdest aldım geldim. Ve diyor ki, bana dedi ki, niçin iki rekat namaz kılmıyorsun? Çünkü eğer sen iki rekat namaz kılarsan, işte senin günahların, bağışlanır hadisleri hatırlattı bana ve ben ona dedim ki ben kılmayacağım dedim diyor bu kardeş yani bana anlatan kardeş de diyor ki yani ben bunu söylediğim zaman gerçekten de daha sonra üzerinde düşündüm benim nefsim bana engel olmuştu sanki o an kılmayı kılmayı böyle kendimi hakir görecektim böyle bir şeyler hissettim dedi ancak Allah'a hamdolsun zamanla Ebu Musab hocamızın misyonu daha iyi anlaşılınca bu kardeş de bu davetlere icabet etmekte ve Allah hamdolsun hatta buna davet eden kardeşlerden biri olmuştur. Dolayısıyla belki biz de çevremizde bazı insanlar görüyoruz. Sol eliyle yiyorlar. Niçin sol elle yeme dediğimiz zaman "Yiyemiyorum." diyor ama bunun kibirle alakalı olmadığını ancak gerçekten isterse sağıyla yiyebileceğini biz hatırlatıyoruz Allah-u Alem bu konuda birkaç kişiye katkım olmuştur benim yani sol elini terk ettirip sağa alıştırdığımı nasıl yapıyoruz bunu diyorum ki sol elini diyorum şöyle yemek yerken diyorum şöyle dizinin altına koy diyorum sol elini yok yani yok say bunu bağla sen sağınlayı başka bir imkanın yok Allah sana iki el vermiş sen şu an düşün ki sol elin yok, sol elin olmasaydı ne yapacaktın sen? Bütün işlerini sağla görecektin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu bize böyle emretti. Şeytan soluyla yer içer. Dolayısıyla sen sağınla ye iç dediğimizde elhamdülillah hayırlı sonuçlar alabiliyoruz. Burada marufa karşı koymak, marufu hoş görmemek, Az önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu kişinin kibriyle alakalıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Dedi ve şöyle devam etti. Her katı düşman, her katı düşman yani ey azılı düşman cimri ve kibirlidir. Yani cimri ve kibirli biliyorsunuz cennete giremez. İbn-i radıyallahu anh diyor ki, Resulullah ve vesselam'ı şöyle söylerken işittim. Kibirli bir şekilde yürüyen ve kendini büyük gören her adam, Allah'ın kendisine kızmış olduğu halde Allah'a kavuşur. Kibirli bir şekilde yürüyen ve kendini büyük gören her adam, Allah'ın kendisine kızmış olduğu bir halde Allah'a kavuşur. Hadis hakimin müstedrekinde geçiyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor diyor ki cehennem cehenneme ilk olarak girecek üç kimse şunlardır. Zalim idareci, zekatını vermeyen zengin ve kibirli fakir. Kibirli fakir ne demek? Yani demin o kibirli zengini anlattık. Bir de kibirli fakir var. Kibirli fakir, kibirli fakir de fakirliğini gizleyen muhtaç olduğunu takva sebebiyle değil, dikkat ediniz. Takva sebebiyle gizlemekle, kibir sebebiyle gizlemek farklı şeylerdir. Ey kendisini böyle varlıklı gibi gösterir veya zengin gibi gösterir. Fakir olmadığını ima etmeye çalışır. Sözüyle yani konuşmasıyla, davranışlarıyla, giyimiyle vesaire vesaire. Veya kendisine verdiğiniz zaman almaz. Bu onun zoruna gider ve benzeri. Dolayısıyla bu da kibirli fakirdir. Demin dedik ya kibir her alanda ortaya çıkabilmesi mümkündür dedik. İşte bunlardan birisi de budur. Dedik ya namaz, namazla ilgili çıkabilir, ilimle ilgili çıkabilir, zekatla ilgili çıkabilir. İşte görüyorsunuz fakirlikle ilgili bile ortaya çıkabilmektedir. Ve bunun üzerine İmam-ı Zeya Rahim Allah diyor ki benim düşünceme göre diyor, kibrin en büyüğü kullara karşı ilmiyle kibirlenmek ve kendi faziletleri, özellikleri sebebiyle kendini büyük görmektir. Böyle birine ilim hiçbir fayda vermez. Ey yani ilmiyle kibirlenen faziletleri sebebiyle büyüklenen kimseye ilmi hiçbir şekilde fayda vermez. Siz de bilmektesiniz ki İblis aleyhün nâleh Gerçekten ilim sahibi birisiydi ve abid birisiydi. Ancak bu ilmi kendisine fayda vermedi. Kim ahiret için ilim öğrenir ise ilim onu mütevazi yapar, kalbi huşu içinde olur, nefsi alçalır, nefsi üzerine gözetleyici olur, onu asla boş başı boş bırakmaz. Bilakis her an onu hesaba çeker düzeltmeye çalışır. Eğer ondan gafil olursa onu yoldan çıkarır ve helak eder. Kim ilmi rivayet ve böbürlenmek için, Müslümanlara yan bakmak için, onları ahmak yerine koymak için öğrenirse işte bu kibrin en büyüğüdür. Halbuki kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan cennete giremez kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez bu hadis Ebu Davud'da kayıtlı Kitabul Akziya babında 3599 numarayla dolayısıyla kibirden Allah'a sığınacağız kibirden uzak kalacağız kibrin ilacı kısaca bunu da ifade edeyim kibrin ilacı <gülüyor> Az önce itiraf ettiğimiz şekliyle, ifade ettiğimiz şekliyle bir, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek, bu şuurda olmak, nimet Allah'tandır, her ne olursa ve bunu itiraf etmek. Bununla beraber şeytanın kalbimize, bu duyguyu düşürecek etkenlerden uzak durmak. Ey, onun vesvesesine karşı kapalı olmak. Bunu, bunu dikkatli, e, buna dikkat etmek gerekir. Çünkü, şeytan aleyhün nâle, teyakkuz halindedir. Yani, Allah Azza ve Celle'nin ayette ifade ettiği gibi, o sizden ümidini kesmez. Yani, konuşursunuz, size der ki ne, bak ne güzel konuştun bununla, bununla böbürlenmenizi övünmenizi sağlar Kur'an okursunuz bununla böbürlenmenizi övünmenizi sağlar veya güzel giyinirsiniz veya sadaka verirsiniz her ne yaparsanız dolayısıyla Allah Azze ve Celle tevazüden hoşlanır bu sebeple aslında ilmimiz ve inancımız bizi mütevazi kılmalıdır. Yani mütevazilik mütevazi görüntüsü ile dikkat edin demin dedim ya. Kibir her şey sebebiyle ortaya çıkabilir. Ey mütevazi görüntüsüyle de kalbe zuhur edebilir. Şeytan gelir size der ki: Ne kadar mütevazisin ya? yani size mütevazi olduğunuzu kendinize telkin etmenizi ister. Bu sebeple arkadaşlar dualarda samimi olmak gerekir. Allah'tan yardım dilemek gerekir. Allah Resulü ve Vesselam'in yaptığı gibi Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde buyuruyor ki اتاقوى ها هنى اتاقوى ها هنى yani kalbini işaret ederek parmağıyla kalbini göstererek diyor ki Aleyhisselatü Vesselam takva işte şuradadır takva işte şuradadır. Ey yani Allah'tan korkmanın yeri kalptir. Ayyusü Sallallahu bunu haber veriyor. Bir başka hadisinde diyor ki Ayyusü Sallallahu Aleyhi Vesselam İnne Allah'a la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsamikum ve la ila emvalikum ve yanzuru ila kulubikum Allah sizin sizin yüzlerinize İnna Allah la yanzuru ila suvarikum yani yakışıklılığınıza ve güzelliğinize bakmaz. Ve ile ila Ey boyunuza ve posunuza da bakmaz. Ve ile ila Sizin mallarınıza da bakmaz, ey bunlara itibar etmez. Walakin yanzuru ile kulubikum. O ancak sizin kalplerinize bakar. Dolayısıyla kibir kalbi amellerden birisidir. Demin dedik ki yani bu dışa yansıyanlar haber verdiğimiz kalbin bir amelidir, kalbin bir amelidir ve bu da dışa yansıyan az önce haber verdiğimiz hadiste yolda caka satarak yürüyen kimsenin yere batırılması gibi. Ey giyiminden ötürü ey saçlarını taramış, büyükleniyor, öv övünüyor bu şekliyle yürüyor. Bu kalbin dışarıya yansımış halidir, tezahürüdür. Kibrin o kişiyi kuşatmasıdır. E bir de bizim gibi Müslümanların kalpteki bu duygunun kalpteki bu duygunun dışımıza yansımadan kalpte zuhur etmesi söz konusudur. Bu sebeple bu sebeple bu sebeple Allah'a sığınmak gerekiyor. Kalbim bu halinden ötürü, kalbim bu amelinden ötürü. Allah'tan yardım dilemek gerekiyor ve bu konuda salih amellerin arttırılması, kalbi amellerin arttırılması, dilin amellerinin arttırılması, bedenin amellerinin arttırılması ve şeytan aleyhun nâle'ye fırsat verecek kapıların kapatılması. Ve yüzümüze karşı övünmenin engellenmesi. Dikkat ediniz. Yüzümüze karşı övürülmesinin engellenmesi. Yani bunlara dikkat edin. Bu duygu bizde zuhur etme, et edeceği zaman, yani baş gösterdiği zaman hemen istiğfar etmek ve o halden vazgeçmek. Ne durumdaysak pozisyonumuzu değiştirmek, düşünceye dalmışsak düşünceden vazgeçmek, bir iş yapıyorsak o işten vazgeçmek. Yani ne demek istiyorum? Şeytan aleyhün nâle'ye herhangi bir fırsat vermemek. İnşallah biz iki konuya cevap vermeye çalıştık ve bu konular, bu konular fikirdik. Ee, bu konu etrafında döndük. bir konusu üzerinde geniş geniş durduk. Çünkü büyüye göre, büyüyle ilgili gelen soruya göre bu soru daha genişti, daha kapsamlıydı. Bu sebeple bunun üzerinde biraz daha uzun durduk. Ee, en doğrusunu bilen Allah'tır. Ee, yine bilmiyorum konuyla ilgili söylenecek bir şey var mı ama ben inşallah son noktayı koyayım. Allah sizlerden razı olsun. فهذه والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته